Evet sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuya başlamadan önce hatırlatma babında size bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikli olarak ders notlarınızda yer alan bilgiler tasnif edilişinde ya da telif edilişinde ve size sunulmasında e, pek çok maksat e, gözetilmiştir. Bu maksatların e, kısmını özetle şu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi sizler İlahiyat Fakültesi Allah nasip ederse işte bir iki ay sonra e, mezun olacaksınız. Ve İlahiyat Fakültesi mezunu olarak e, gerek Türkiye'de gerekse Türkiye dışında uygun yerlerde görev alacaksınız ya da hali hazırda görev almaktasınız. Ancak söz konusu mesele dini mesele olduğu için dini konularda dini konularda hemen hemen bir üniversite mezununun üniversite mezununda bulunması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterlerin nokak bilgi seviyesinde bilgi seviyesinde ya da yöntem olarak Kendisinde bulunması gerekir. Meseleye sadece popülist ya da siyasi ya da işte kültürel çerçeveden bakmanın ötesinde daha ziyade ilmi bakış açısı daima ön planda olmalıdır. Yani bir üniversite mezunu olan kişiden bağlı olduğu ya da eğitimini aldığı ilim dalının ya da alanın usul ve kaidelerini, literatürünü, tarihini, ve onunla alakalı bir takım problemleri çözebilecek bir mantaliteye, bir düşünce yapısına sahip olması gerekir. Ve kendisinden de o beklenir. Bu ister tıp sahasında olsun, ister mühendislik sahasında olsun, ister hangi alanda olursa olsun, daima şu kriter esas alınır. Ölçü esas alınır. Birincisi, ilgili alanın ilgili alanla ilgili alanla yakından alakası olan tarih bir bilincine sahip olmak. Yani tarih bilgisinin olması gerekir. Genel çerçevesi itibariyle. Başka e, literatür bilgisi dediğimiz kaynak ya da külliyat ya da eser bilgisine de sahip olması gerekiyor. Bunlarla beraber bizim adına usul dediğimiz yöntem bilgisine de sahip olması gerekiyor. Tabi gerek usul, gerek e, yöntem dediğimiz ya da e, literatür dediğimiz ya da tarih bilgisi dediğimiz hususlar elbette bütünler hepsi bir bütündür. Bunları parçalayamazsınız. Biz de bunlardan neşet edecek, bunlardan kaynaklanabilecek olan e, takım meselelerin de e, halinde yani çözümünde bir muhakeme usulünün, muhakeme yönteminin e, alışkanlık haline kesmetmesi gerekiyor. Farz edelim siz bir mühendis olsaydınız o mühendislik çerçevesinde karşılaşacağınız bir takım problemleri o edinmiş olduğunuz usul ya da yöntem bilimi sayesinde o problemleri çözebilecek durumda olmanız gerekirdi. Herkes bu bekler. Yani bütün e, arazinin bütün diyelim bir inşaat mühendisiyseniz arazinin bütün şartları her zaman aynı e, seviyede olmayabilir. Aynı düzeyde olmayabilir. Ya da bir jeoloji mühendisiyseniz o jeoloji mühendisindeki karşılaştığı bütün sorunların, bütün sorunlara genel çerçevesi itibariyle, genel yapısı itibariyle vakıf olması gerekir. Bu vakıflığı karşılaştığı problemler karşısında usulüne göre ya da yöntemine göre bir takım problemler de çözmesi gerekir. Şimdi mesele din meselesi olduğu için dini konularda da dini konularda da karşınıza çıkabilecek olan muhtemel Gerek geçmişle bağlantısı olan, genese geçmişle bağlantısı olmayan, kısmen ya da bir bütün halinde olan ya da olmayan problemlerle ya da meselelerle karşılaşacaksınız. Bu meseleleri hallederken ya da çözerken hangi yöntemleri kullanmanız gerekir? Hangi başvuru kaynaklarından istifade etmeniz gerekir? Bunlara dair bir genel bir bakış açısı, bir yaklaşım tarzını sizde size bulunması gerekiyor. Yani İlahiyat Fakültesinde bir literatür bilgisi az ya da çok şu ya da bu şekliyle bir haberdar olmak gerekiyor. Bir usul bilgisi ya da yöntem bilgisinden haberdar olması gerekir. Problemleri çözerken hangi usul çerçevesinde, hangi yöntem çerçevesinde halledilmesi gerekir. Bunların örneklerine yani noktasal nokta örnekler vardır. Bizde de genel örnekler vardır. Bunlara şu ya da bu şekilde vakıf olması gerekir. Bir de sunumları yaparken ya da siz tebliğ yaparken, tebliğiniz yaparken hangi usule göre yapmanız gerektiğine dair de aynı zamanda bir yöntemi, bir usulü, bir yapıyı kendi bünyenize kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla gerek tipnotlarda, gerekse ana metinlerde size sunduğumuz bu bilgileri bu bilgileri bu çerçeveden hareket ederek okumanızda fayda var ya da e, muhakeme etmeniz gerekiyor. Ki bir şeyler edinesiniz ve bu edindiğiniz şeyler çerçevesinde çalıştığınız yerlerde ya da çalışacağınız yerlerde her şeyi usulüne göre yapmak, kaydesine göre yapmak ve bu çerçevede işlerin düzenli ve intizamlı bir şekilde gitmesine vesile olacaksınız. Aksi takdirde usulü olmayan, kaynağı olmayan literatüre bağlı illaki literatür değil buradaki literatür bilgisi kaynak birinci yaratmaktır. Tarih bilgisi, tarih bilgisi e, meseleleri kendi e, bağlamında, kendi şartlarında kronolojik olarak e, sosyal doku çerçevesinde hareket edebileceğine dair bir e, alışkanlığı veya da bir bakış açısını size kazandırmaktır. Problemlerle yüzle gelindiği takdirde problemlere kısa vadeli çözümler e, getireceği sorunlar ile uzun vadeli ama kısa değil uzun ve net adımlarla sağlam bir şekilde hareket edildiği takdirde ileriye yönelik belirli noktalarda belli noktalarda hareket edilebileceğine dair bir yöntemi ya da bir alışkanlığı kazanmış olacaksınız. Dolayısıyla buradaki ama sadece size bilgi yüklemek değil. O bilgi yüklemezsiniz zaten siz kendiniz yapabilirsiniz. Ama yüklenilmiş olan bilgilerden hareket ederek problemlere karşısında nasıl ve ne şekilde çözüleceğine dair bir alışkanlığı bir alışkanlığı elde etmek gerekiyor. Daha doğrusu bir üniversite mezunundan bu beklenir ki e, bağlı olduğu yerlerde ya da çalıştığı yerlerde ne kazansın? Bir kaliteyi e, meydana getirsin. Oraya bir kalite kalsın. Aksi takdirde bir takım politik ya da siyasi ya da sosyolojik ya da popülist yaklaşımlarla elbette değil. Dolayısıyla belki sıkılıyorsunuz. Bunun farkındayım ben. Ee, yani alışverişiniz bir e, bir takım şeyler var. Bunların dışında e, bu metinlerden hareket ederek ya da sunumlarda bir takım şeylerle e, karşılaşıyorsunuz ve bunu zor olarak addediyorsunuz. Elbette bu sizin zorluk olabilir. Ama bu gereklidir ve bu gerekliliği Lütfen artık kabul etmemiz gerekiyor. Bakınız toplum hayatımızda, toplumumuza özellikle din noktasında, din noktasında kalite gittikçe düşüyor. Yani dini bilgiler ve bunun kendi usulü dairesince çözümlenmesi noktasında kalite popülist bir yaklaşımla yaklaşıldığı zaman, popülist bir anlayışla yaklaşıldığı zaman onulmaz hatalar, onulmaz yaralar insanların maddi, manevi dünyasında Olmaz hatalara neden olabiliyor. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar e, duygusallık çerçevesinden değil daha ziyade e, duygu, duyguyla, duyguyla aklın birleştiği bir noktada bir şeyi e, kendimize kazanmamız gerekiyor ki neyin ne olduğunu farkına var. Bakınız bir rivayet üzerinden bir rivayetin değeri noktasında dahi kafa yorulmazken e, Asırlardan beri, asırlardan beri ki geçmişte çok fazla problem olmamış ama günümüzde dahi bu artık müdellel bir olarak kullanılabiliyor ve belli bir amaca doğru hizmet ettirilebiliyor. Neyin ne olduğunu yani amiyana tabirle, hal tabiriyle sap ile samanı ait edebilecek bir düzeye, bir kaliteye gelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu biraz uzattım ama bunun gerekliliğinin olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani biz kendi kalitemizi artırmamız lazım. Bu kaliteyi artırdığımız sürece buradaki konumuz tabi hadis olduğu için hadis ve hadis ilimleri ve hadisle bağlantılı konular olduğu için elbette ben bu konulara girmek durumundayım. Bir bir bunların karşılığını an be an hayatınızda yaşamayabilirsiniz. Belki de sadece ömrünüzde bir defa yaşarsınız ama o an gelir ki o bir defa ömrünüzde bir defa olabilecek olan bir problem karşısında burada edilmiş olduğunuz bu bilgiler sayesinde ya da bu yöntem sayesinde e, onun çözümünü e, en kısa sürede halledebilecek duruma gelirsiniz. Dolayısıyla buradaki esas mesele kaliteyi daha da üst noktalarda e, ortaya koymaya çalışmaktır. Evet şimdi klasik dönemde rivayetin metni ve muhtevasıyla ilgili değerlendirmelere geç e, geçecek olursak İslam alimleri bu rivayeti ya tarihi bir bilgi niteliğinde Bakınız ya tarihi bir bilgi niteliğinde Ya da fukih tartışmalarda bir mesnet olarak hadis, tarih ve fukih zikretmişlerdir. Şimdi Ümmü Baraka ile ilgili rivayetin klasik kaynak kitaplarındaki yansıma Bakınız burada ben yansıma diyorum. Orada nasıl yansımış o toplumsal hayatta o fıkıh ıı, düzeyinde nasıl tecelli etmiş buna bir bakalım. <gülüyor> yani bunun toplumsal düzeyde, halk düzeyinde bu rivayetin geçerliliği ne derece bir işin bir teori kısmı vardı, bir de işin pratik kısmı. Yani biz buna muhtec bir ihla ya da mağmurum bih diyoruz. Bir şey delil olmak ayrı bir şey bir de mağmurum bih gerçekten de mağmurum bih noktasında mıdır değil midir? Rivayet fıkıh paplarına göre tanzim edilmiş sünen ve cami türü hadis eserlerinin bab başlıklarına ve fıkıh kitaplarındaki fıkhi tartışmalara değişik şekilde de yansımıştır. Metnin muhtevası gereği daha ziyade kadının imamlığı konusundaki meselelerde zikredilen bu haber bazen metinde açıkça geçmediği halde sadece kadının kadınlara imamlığında bazen de kadının sadece farz namazlarında imam olabileceği şeklinde yorumlanarak delil gösterilmiştir. Kütüb-i imamlarından Ebu Davud bu rivayeti iki tariki ile birlikte babu imametin İmam Etin Nisa Bakınız burada hangi bağlamda değerlendirilmiş bu rivayeti kadınların imamlığı bab baş başta altında kaydeder. Birinci tariki verdikten sonra el bin Cümey Abdurrahman bin Hallat Ümmü Baraka senede gelen ikinci tarihi zikreder. Bu tarihteki senede Abdurrahman'ın Ümmü Baraka'nın müezzinini gördüğünü onun da ihtiyar birisi yani Şeyhan Kebiran olarak ifade geçiyor. Olduğuna dair sözünde de naklederim. Bu ikinci tarika sadece Ebu Davud'un süneninde rastlıyoruz. Bakın şimdi kaynak bilgisi itibarıyla bakıldığı zaman bu rivayet sadece yani bu tarik sadece Ebu Davud'un süneninde geçiyor. Tabi burada şunu da bilmemiz gerekiyor. Peki Ebu Davud'un süneninde geçen bütün rivayetlerin tamamı sahih derecesinde midir? Eğer hatırlarsanız Ebu Davud'un süneninde Ebu Davud Mekke'lere yazdığı bir mektup vardı. El Risale-i Ehli Mekke diye bir e, bunu e, geçen dönemden e, görmüştük. Orada bazen diyor hadisin zayıflığına yani tarikin zayıflığına işaret ederim. Bazen üzerim durmaz geçerim. Bu işte e, sadece işin teknik boyutunun usul boyutunun çok fazla orada zikredilmediğini ifade etmek için kullanmıştır. Eğer, e, bazen ismi e, bazen sükut eder ki sükut etmiş olması o noktada e, rivayetin islat yönünden e, salih derecesinde olduğunu, salihinde sadece e, muhteşem bir seviyesine değil de e, uygulanabilirliğini gösterme çerçevesinde söylemiştir. Çünkü mamul bir bih ile yani bunu amel edilebilir ifadesiyle dinde delil göstermek arasında tamamen bir farklılık vardır. Zira bu ikinci tarihi ne kendinden önceki ne de sonraki kaynaklarla tespit edebildik. Ancak o bu ikinci terkenin senedini vermeden sonra birinci metnin daha tam olduğunu belirtiyor. Sayı adlı eserin, hadis eserin musallif olan İbn-i ise bu rivayeti kadının kadınlara farz namazlarda Bakın burada şimdi kayıtlama yapıyor. Kadının kadınlara farz namazlardı imameti başlattığını kaydediyor. Übni sadece kadınlara ve farz namazlığına imamlık yaptığı sonucu ulaşmaktadır. Kim? i̇bn Huzeyme vefatı kaç? 311. Bu netice Übni ehli ehl darına imamlık yapmasını kadınlara imamlık yapması şeklinde yorumlamıştır. Halbuki o ehlidar dar içerisinde bir erkek mezinde vardı. Bab başında El-Farizah kelimesinde yine naklettiği ziyade metninde geçtiği için kaydetmiştir. Benzer ziyade El-Fariz kelimesini zikredilen başka hadis eserlerini görmekteyiz. Daru ı Kutni'nin ise mübaraka rivayetini biri babın fi Zikril Cemaati ve ehli ve sıfatı ı İmam Diğeri Babu ı Salat-ı Nisa, kadınların namazı konusu, cemaaten ve mevkıf-ı İmamihinne ve e, imamlıktaki konumuna dair bir başlık atmış. E, birinci rivayetin metninde Resulullah'ın Ümmü Baraka'ya kadınlara imam olmasına e, yönelik ve Te'ümme Nisa'a izin verdiği ifadesi yer alırken, diğerinde yerinde ehl darına imam olması, Te'ümme Ehli e, Dariha şeklindeki ifadesini kayıtmıştır. Hakim enne hesabı ölü babın fî fazl-ı salavat-ı Başlığı altında bunları zikrediyor. Daha sonra Müslüm'ün elverit velid bin Cüme'nin hadisine ihtiyaç ettiğini belirtiyor. Bu garip bir sünnettir. Bakın şimdi bu garip bir sünnettir. Demek sünneti de bunu belirtmiş oluyor. Bu konuda bu rivayetten başka bir hadis bilmiyorum ifadesini de kullanıyor. Ebu el-İsvahani'nin ki Vefat Tarihi 435 Hicri 5. asır, Ümmü Barakan'ın mümin muhacir hanımlar için imamlık yaptığını ve Hazreti Peygamber'in zaman zaman kendisini ziyaret ettiğini belirterek ilgili rivayeti naklediyor. Onu kaynağı yine burada hangi kaynak? İbni İbn Sad'ın hatun küprasında geçen sadece tek bir kaynak var. Tek bir rivayet var. Bey Hak'i ise İbni Huzeymen'in daha farklı bir ifadeyle Erkekler olmadığını ibaresini koyarak kadının erkekler olmadan kadınlara imanlığı başlığı altında bunu zikrediyor. Bu aynı zamanda o bab başlıkları o toplumu hangi çerçevede yönlendirmeye gerekiyorsa ona yönelik bir e, uyarın terinde olduğunu da aklımızdan çıkartmayalım. Evet Maliki fakirleri i̇bn kadının erkekler imanlık yapmasını caiz görenlerin bulunduğunu ve bunun delilini de Ebu Davud'dan zikreden mübarek Baraka rivayeti olduğunu belirtir. O bununla birlikte namaz imamlığının şartlar konusunda itiraf edildiğini ve bu meseleler şeriatta meskutun an olduğu için ihtilafları zikretmeyeceğini söylerek herhangi bir görüş verilmez. Yani topluma zaten merkez bulmamış. İbnül i de bu anlamda e, bak başlığında ezan ve karnet getirmeleri kanunlar için sünnet değildir başlığı altında veriyor. Ardından da Elveli bin Cümey'in zayıf senette elvelilikten sonra gelen Ümmihi'nin yani annesinin ise meçhul olduklarını söyleyip İbn Hanban'ın Elveli bin Cümey'den gelen rivayetin buchet kabul edilmeyeceğini yani burada isnat yönünden bir değerlendirmesi yapmış oluyor. Aynı zamanda kadınların cemaat olarak namaz kılmaları müstehaptır başlığı altında rivayeti zikretmesi oldukça ilginçtir. İbn Kudame Müşrikin, bakınız, bab başına bakınız şimdi. Müşrikin kadının hünsağının arkasına namaz kılınırsa, şimdi bazen e, arkadaş, e, arkadaşlar, insan atlı hafsa almıyor. Şu anlamda bakınız, müşrikin, burada müşrikinle alakası var diye soracaksınız. Kadının ve Hüsanın hünsağın ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. Arkasında namaz kılınırsa namaz iade edilir mi? Baş altında bütün fakirlerin görüşüne göre kadının erkeğe ne farız ne de nafile namazda imam olabileceğini belirtir. Yani imam olmazlar. Ve Ebu Sevr'in kadın arkasında namaz kılanın namazını iade etmeyeceği yönündeki görüşünü de aynı zamanda naklediyor. Ayrıca bazı fakirlerin kadını teravih namazında erkeklerin arkasında yani safının arkasında olmaları kaydıyla imam olmasını caiz gördüklerini belirtiyor. Buraya tabi tabii dikkatiniz çekiyor kadının teravih namazında bazı fakirde şöyle demiş. Kadın teravih namazında erkeklerin arkasında olmak kaydıyla erkeklerin arkasında olmak kaydıyla imam olmasının caiz olabileceğini söylemişlerdir. Bu konuda Ummi Baraka rivayetin delil getirildiğini söylüyor. Ancak o, o bu konuyla ilgili rivayeti Ummi Baraka'nın sadece kadınlara imam olmasına izin verildiği şeklinde değerlendirir. Buna ilaveten eden söz konusu meseleleri alakalı Emni saziyadeli rivayeti naklettiğini öyle olmasa bile bu anlama hamledilmesi gerektiğini söylerek kendi fikrini Açıklar. Yani fıkri imamları mesela çok farklı açılardan bakıyor. Yine Es-Sanani'nin Sübülüs selam isimli eserinde de Ümmü Varaka rivayetinin aralarında erkek bulunsa bile kadının ehli dârını imanlık yapmasının saatini delil teşkil ettiğini söyler. Yani mesela aile halkına, ev halkına, ev halkına bir kadının imam olabileceğini söylüyor ve gerekçolarda bizim üzerinde çalıştığımız rivayeti örnek olarak gösteriyor. Aktardığımız bilgiler çerçevesinde klasik dönemdeki bazı İslam alimlerinin Ümmü Baraka rivayetini fıkıhı tartışmalarda mesnet kabul ettiklerini ve metnin muhtevasını kendi anlayış ve düşüncelerine göre yorumladıklarını görmekteyiz. Burada dikkat edildiği gibi e, isnat yönünden özellikle e, fıkıh papaşlarında ya da fıkhi terteme göre oluşturmuş olan hadis kitaplarında daha ziyade bu çerçevede bir bilgi olarak tarihi bir bilgi olarak kaydedilmiş ve bunun üzerine oluşabilecek olan meydana gelebilecek olan fıkhi düşüncelerin neler olduğuna dair bilgi o bab başlarında kaydetmişlerdir. Evet. Sonuç. Yani daha doğrusu sonuç olarak şu şöyle bir yöntemi Lütfen dikkatinizi şuraya yoğunlaştıralım. Hepiniz hazır mısınız? Şimdi Ümmü Baraka rivayetiyle ilgili ulaştığımız neticelere geçmeden önce bu rivayette de ilgisi olan günümüzde rivayetleri yaklaşımda ve onları değerlendirmede yaygınlaşan bir yöntem Bakın yöntem diyorum. Yöntemin yanlışlığına dikkat çekmek istiyoruz. Yani eğer siz sağlıklı bir neticeye ulaşmak istiyorsanız bir konuda, bu da din konusu ise eğer sağlıklı bir neticeye ulaşmak istiyorsanız bir kere sağlam bir duruşunuzun, sağlam bir yönteminizin, usulünüzün olması gerekir. Ki attığınız her adım ya da ulaşacağınız netice ne olması gerekir? Sağlıklı olsun. Hayatlarımız sağlam bir yere basın. En azından zannı galibin ağırlıklı olduğu bir yöntem bizim tarafımızdan ortaya konulsun. O da şu. Geçmişte belirli bir dönemden sonra başlayan ve yaygın hale gelen. Burada biraz formülüze ederek anlatmaya çalışıyorum. Mesela bu rivayet. Ilk, burada bir hadis kaynağından bahsetmiyorum. Yaklaşım genel yaklaşım tarzı şu. A kitabı, B kitabı ya da C kitabı her neyse. Bu rivayet X adlı kitap hadis kaynağında var. Şimdi var yöntemi. Şimdi birinci yöntem bu. Daha doğrusu bu yöntem olarak kullanılıyor. Arkadaş, ya da eşin dostun her neyse, bakınız bu söylediğim bu senemiş olduğumuz rivayet falanca hadis kitabında var. Var var varın altını çizin. Mesela akademik veya akademik olmayan bazı çevrelerde ortaya atılan ve karşılaşılan bir meselenin çözümü eğer hadislerde ya da rivayetlerde bulunmuşsa şimdi önce bir mesele vardır. O meselenin varlığı var olarak sadece mevcudiyeti hadislerde ya da rivayetlerde bulunmuşsa üstelik de güvenilir atfedilen atfedilen ifadesini kullanıyorum. kabul görmüş hadis kaynaklarında yer aldığı da tespit edilmişse artık o hadisin ya da o rivayetin bizatihi güvenilir olup olmadığına pek fazla dikkat edilmemektedir çünkü siz diyorsunuz ki bu rivayet A isimli kitapta var başlangıçta o A isimli kitabın tamamını külli anlamda külli anlamda içerisindeki bütün rivayetleriyle beraber musannefin maksadının dışında ama bakınız onu birinci dönemde görmüştük. Musannefin maksadının dışında algılayarak, anlayarak bunu o şekilde ona bir e, mana ya da bir anlam yüklerseniz, bir değer yüklerseniz bu rivayet X isimli kitapta var. Denildi zaman otomatik olarak iş kendini hallolmuş demektir. Çünkü problem olarak görülen bir konunun geçmişte de bir örneğini bulunarak çözümünün hadis ya da rivayet olarak umumun onun sayı ya da güvenilir kabul ettiği bir hadis kaynağında ya da kaynaklarında yer aldığının görülmesi şimdi burada dini psikolojik bir rahatlama getirecektir. Şimdi siz kendi düşüncenize ortada bir problem gibi bir şey çıkmıştır. Ya bir mesele çıkmıştır. E bu problemin e, kısmen de olsa bir çözümünü ya da varlığı noktasında bir şey bizim klasik kaynaklarımızda, klasik hadis kaynaklarımızdan herhangi birinde herhangi birinde var olduğuna dair bir şeyi yakaladığınız zaman yakaladığınız zaman niye göre ama kendinizin ortaya koymuş olduğu usule göre yakalıyorsunuz. Diyorsunuz ki ha, bakınız bu e, falanca hadis kitabında nitekim hadis kitabında var. Ya da falanca tepsi kitabında var diyorsunuz. Ne olur? Dini yönde ya da dini psikolojik bir rahatlama getiriyor. Bu psikolojik rahatlık veya tatmin olma hali hadis ya da rivayet olarak nakledilen bilginin sıhhat derecesini ikinci veya üçüncü plan atıyor. Sıkıntı addedilen dini bir konunun teorik olarak çözülmesi ve zihni rahatlık beraberinde o bilgiyi pratiğe aktarmayı haliyle zorunlu kılıyor. Çünkü bir tane bile olsa bir rivayetin varlığı yani lafız olarak varlığı geçmişteki herhangi bir kitapta mevcudiyeti psikolojik bir rahatlama getiriyor ve dolayısıyla diyorsunuz ki bu falanca Süreyya kitabında ya da falanca kitapta yer almaktadır. Ve tabi bunun devamında ya bu rivayetin geliş yolu, bize intikal ediş yolu ya da kaynağa geçiş yolu, kaynağın naklediş yolu, gerçekten eee Rivayet kriterleri ya da nakil kriterleri çeşevesine dikkate almış mı, olmamış mı? Buna çok fazla dikkat edilmez. Akademik olsun, akademik olmasın. İşte yukarıda zikrettim. Ne diyor mesela, işte, bir hoca efendi diyor ki mesela, ya işte falanca 1400 yıldan beri böyle bir mesele olmamıştır. Nihayetinde de bu çünkü kadının, kadın erkekleri imam olabilecek şekilde Hz. Peygamber buna izin vermiştir. Ve tabii biraz daha etrafını süsleyerek, süsleyerek. Bir takım şeyleri artık e, olur hale getirilmiştir. Tartışma ve sıklık sıkıntının çözüldüğünü düşünenler, nakleden bilginin daha ziyade falan kaynakta var ya da mevcut olmasını gerekçe göstererek doğruluğunu ve işlevliğine hükmedeceklerdir. Ulaşılan sonuç, bilginin güvenilirlik derecesini tespit yöntemi olan usulden mahrum olduğu için kimi zaman farklı bir konuda farklı bir bilginin yine Aynı kaynakta Şimdi bu seferde Bakın şimdi aynı şeyi e, Kimi zaman farklı bir konuda Şimdi bu seferde farklı bir konuda Farklı bilginin yine aynı kaynakta Eserde mevcut olması mantığı Bu sefer ters yönde işleyecek Ve mazeret olarak Ya da gerekçe olarak Mevcut olması doğru olduğu anlamına gelmez Onu şöyle yorumlamak gerekir tarzında bir başka gerekçeyi de gündeme getirecektir. Yani önemli olan burada psikolojik e, de ruhen rahatlığın esasında insanın kendi zihninde ya da bunu ortaya koyan kişinin ya da kişilerin ya da grubun her neyse kendi düşüncesini e, geçmişteki kaynaklardaki e, daha doğrusu kaynaklar üzerinden doğrulatma ya da yanlışlatma amacından başka bir şey taşımamaktadır. Usulden mahrum olumlu takdirde yani, yani sağlıklı bir yöntemden mahrum olumlu takdirde yapılan şey e, genellikle yapılan hata budur. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların usule riayet edilmemesi usulsüzlüğü de beraberine getirmektedir. Halbuki bilimsel usulsüzlüğü ortadan kaldırmanın ilk şartı <gülüyor> herhangi bir rivayet ve bilginin türünün var ya da mevcut olması düşüncesiyle kaynak ve esere yahut eserin müellifine ve musannefine göre mutlak doğru veya mutlak yanlış olarak değerlendirilmemesidir. Tekrar vurgulamaya çalışıyorum. Bilimsel hususi ortadan kaldırmanın ilk şartı herhangi bir rivayet ve bilgi türünün tırnak içerisinde sadece var ya da mevcut olması düşüncesiyle kaynak ve esere yahut eserin müellifine ve musannefine göre mutlak doğru veya mutlak yanlış olarak değerlendirilmemektir. Zira bir bilginin bir yerde var veya mevcut olması, o bilginin de mutlak doğru veya yanlış olduğu ya da olacağı anlamına her zaman gelmeyebilir. Bilginin doğruluğu veya yanlışlığı ile ilgili bu ihtimaliyet, o bilgi sayesinde ulaşılan neticelerinde her zaman isabetli olmayabileceği anlamına gelir. Yani başlangıcındaki ihtimaliyet derinesi ne ise, ulaşılan neticede yani neticinin ihtimali derecesi de aynı ölçüdedir. Yani doğru orantılıdır. İkinci şart rivayetin naklediliş yollarının yani senedin incelenmesidir. Çünkü rivayet yolları hadis islahındaki ifadesiyle isnat zinciri bir haberin muhtevasını değerlendirmede mutlak olmasa da bakın burada kaydı mutlaka koyuyoruz. Mutlak olmasa da en önemli unsurdur. Bu sebeple bir haberin veren, bir haberi verenlerin durumlarının tetkiki bilimsel usulün bir başka şartıdır. Tarihi rivayetleri tırnak içerisinde bir değer ve hüküm açısından kullanmada, yani o tarihi bilgilerin değerli olmadığını ya da hüküm açısından doğru olmadığını noktasında bu şartların mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. E getirilmese işte zorunlu olarak bilginin ya da malumatın değerini ve bir kıymet ifade edip etmediğini bir sorusunu gündeme getirecektir. Değer ifade etmeyen, şimdi değer ifade etmiyorsa, usul yönden yöntem açısından bir değer ifade etmiyorsa bir bilgi ise kesinlikle bilimsel amaç için değil başka amaç ve gayelerle kullanılacaktır. Şimdi mesela bilimsel amacın, mesela kısmı biraz sonra anlatacağım. Bilimsel amacın dışındaki gayelere yönelik Şimdi eğer bilimsel amaçlı ilmi amacın dışında başka gayelere yönelik değer ifade etmeyen bilginin de etki, değer derecesi bilgi değer derecesiyle nedir? Doğru orantılıdır. Yani bir bilgi bilimsel açıdan bir değer ifade etmiyorsa o bilginin etkisinin derecesi de bir değer ifade etmez. Etki derecesi, değer ifade etmeyen bilgiyi kullanmanın veya onları istiğfar etmeye çalışmanın hiçbir anlam taşımayacağı gayet ortadadır. Bu cümle son cümlenin şunu da ilave edelim. Tıpkı aklımıza daha kolay kalması için söylüyorum. Tıpkı bu yöntemi elde edilen etki derecesi e, yok gibi yok olarak düşünebilecek olan bir bilginin bilgi bir saman alevine benzetebiliriz. Ses mesela nedir? Saman alevi birdenbire parlayıverir. Her tarafı birdenbire ışıtır. Ve aynı zamanda ısıtır. Ama çok kısa sürelidir Birdenbire parlar anında söner. Ya da çok kısa sürede söner. İşte bilimsel değeri olmayan, ilmi değeri sahip olmayan bir bilginin bir bilginin neticesi de isterseniz bir saman alevine benziyor. Birdenbire parlar ve anında sömüverir şimdi burada koymuş olduğumuz bu ilkeleri her bir rivayet için daha doğrusu tarihi bir bilgi olarak ortaya konulan her bir bilgi için e, kısası olarak koyabiliriz. Günümüz ilim adamlarının rivayetleri yaklaşımlarıyla ilgili bu genel değerlendirmemizden sonra maalesef ister akademik camiye de olsun ister akademik olmayan camiye de olsun genellikle bu tür şeyler var mevcut ve e, bu tür bir yaklaşımda isterseniz Evet, artık kısmında olsa kısmen de olsa saman alevine benzemektedir. Kadının erkeklere de imam olabileceği dair hadis kaynaklarımızdan örnek gösterilen bu rivayet üzerinde yaptığımız çalışmada ulaşılan sonuçları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. Hadis, tarih ve tabakat kitaplarını zikredelim. ünlü varaka rivayetinin esasında tek bir senedi bulunmaktır. Yani talik olarak tek bir senettir. Sadece ümür Varaka ile ortak ravi el bin Cümey arasındaki farklı raviyle yer almakta, rivayet el bin Cümey yoluyla diğer kaynaklara aktarılmıştır. Senetteki ravilerin durumunda da belirsizlik, yani El-Belik bin Cümey'ye gelinceye ravilerde zaten belirsizlik var. Sadece el bin Cümey, yani o müşterek raviye de, müşterek raviye hakkında bir bilgi sahibiyiz. Ancak o durumda ceh aslında açısından ihtilaflı olup, hakkında sürelen sebepli cerh ifadeleri onun aleyhine olabilecek nitelikte dediler. Gerek naklediliş biçimi, gerekse senetteki ravilerin durumu açısından Ümmü Varaka rivayeti sahih veya hasen hadisin şartlarını taşımamaktadır. Sayh veya hasen hadisin şartlarını taşımayan rivayet ise zayıf hadis kategorisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Metnin muhtevasına gelince Geçmişte kimi alimler isnadının durumunu hiç dikkate almayarak tıpkı meselelerde tartışma konusu yapmışlar, kimilerde isnadının zayıf olduğunu söyleyerek sadece nakletmekte yetinmişlerdir. Bununla beraber rivayetin muhtevasının genel kabul gören anlayışın ve uygulamanın tam tersinde olduğunu, cemaatte kılınan namazlarda kadının erkeklerin önünde değil, arka saflarda bulunması gerektiğine dair çok sayıda sayı rivayetlerin yer aldığını belirterek itibar etmemişlerdir. Sadece Ebu Sevr, Müzeni ve Taberi'nin naklettiğimiz rivayeti esas alarak kadının da erkeklere imam olabilmesinin caizliğine dair görüşün ileri görüşleri ileri sürmesi biraz önce belirttiğimiz gibi isnat çerçevesinden bakıldığında sağlam bir zemine dayanmayan bir rivayetten kaynaklanmaktadır. Zemini sağlam olmayan bir rivayetin itibara bir rivayeti itibar almanın ve onun İslami açıdan uygulanabilir bir özelliğe sahip olduğunu söylemenin de ne olmadığını söylememiz gerekir, bir değer ifade etmediğini söylememiz gerekiyor. En nihayet, isnadı şüpheli ve sorgulanabilir bir rivayet sadece falan hadis kaynaklarında geçiyor düşüncesiyle ve anlayışı da sahih ve doğru kabul edilerek günümüze bir problem olarak çıkarılan ya da çıkarılacak olan Kadının erkeklere imam olabilmesi meselesine mesnet teşkil edecek kadar sağlam bir zemine dayanmamaktadır. Değer açısından bakıldığında gerek isnadı sağlam zemine dayanmayan, gerekse pratikte uygulaması hiç olmayan bir rivayetin İslami bir delil ya da hüccetmiş gibi gösterilerek pratiğinin de İslami olduğunu savunmanın bilimsel bir değer taşımadığı da kesinlik kazanmaktadır eğer böyle bir uygulama yapılacaksa demişiz, bunu İslam'ın değil, modernizmin öngördüğü dinin seküler, yani günümüz açısından söylüyoruz bunları, e, dinin sekülerleştirilmesi veya bir başka ifadeyle dinin protestanlaştırılması gayesinin yönelik olduğu da bilinmelidir diyerek son cümlemizi kullanıyoruz. Dolayısıyla burada bütün mesele gayet kendi içerisinde İlmi dediğimiz tutarlı, tutarlı olacak bir ilmi usul ve uslube göre hareket edilmesi gerekiyor. Yoksa sadece A isimli bir konu ya da A isimli bir rivayet falanca rivayet kitabından mevcuttur diyerek ondan hareket edilerek pratiğe hiç yansımamış, bırakınız yani pratikten önce isnadı bile sağlam bir zemine dayanmayan bir bilgiye dayalı, dayalı olarak İslamiymiş gibi bir harekete ya da bir ibadet boyutuna sevk edilmiş olmasının sağlam bir zemine dayanmadığı gayet açık ve nettir. Dolayısıyla eğer günümüzde demişiz o dönemin şartlarında ki bu dönemde de aynı şey geçerlidir. Pek çok şey ortaya konulacaksa bunun bu noktasal olarak ifade ettiğimiz bu bilgi çerçevesine baktığımızda bu İslam'ın değil bir başka ifadeyle dinin protestanlaştırılması gayesinin yönelik olduğu bilinmelidir. Nitekim e, protestanlaştırma hareketi batıda e, kilisenin halk üzerindeki ya da insanlar ya da idareciler üzerindeki hakimiyetin son vermek amacıyla yani o gaye ile ortaya çıkartılmış olan bir başkaldırı mahiyetindeki bir durum iken bunun da diğer dinler için yani daha doğrusu İslam için de Aynı şey kullanmış olmaları ya da kurulmaya yönelik bir takım adımlar atılmış olması da herhalde bu çerçeveden bakıldığında herhalde isabetli olması gerektir diyoruz. Evet bugünkü dersimizde bir kadının aralarında erkeklerinin de bulduğu bir cemaati ya da bir topluluğa iki kişi dahi olsa imam olabileceğine dair Ümmü Varka adıyla anılan bir Sabiye hanımın başından geçen bir hadisenin yer aldığı bir rivayet üzerinden ne derece delil teşkil edebileceğini, bir başka ifadeyle nasıl ve ne şekilde değer ifade edebileceğini dair bir sunumunu ortaya koymaya çalıştık. Bu sunum çerçevesi bu sunum içerisinde tabi biz mümkün mertebe zor olsa da ya da biraz meşakkatli olsa da işin ilmi tarafını ilmi dediğimiz taraf şudur ayaklarımızı ee, sağlam kriterler ve tarihi belli bir zaman içerisinde oluşan ve oluşturulmuş olan e, kimsenin, çoğu kimsenin en azından eks ekseriyetini itiraz edemeyeceği kriterler çerçevesinde ortaya konulan e, kurallar çerçevesinde hareket ederek bir rivayetin isnat yönünün e, nasıl ve ne şekilde araştırılması gerektiğine dair ya da bulunduğu kaynakların durumun tespit açısından bir e, yol takip edilmesi gerektiğine dair bir, e, yöntemi size sunmaya gayet ettik. Bu yöntem içerisinde de e, mümkün mertebe usul bilgisi tabi ondan önce tarih bilgisi e, tarih bilgisininle beraber literatür bilgisi ve usul bilgisi ve usul bilgisiyle beraber yani bu işine ilave de e, problemleri görme, problemlerin tespitini yapma ve bu problemlerin çözümüne yönelik olarak çözümüne yönelik olarak yapılacak bir yöntemin de bir örneğini kısmında olsa size arz etmeye çalıştık. Dolayısıyla burada hem tarih bilgisi hadis ima açısından ya da genel dini bilgiler çözme noktasında tarih bilgisi usul bilgisi literatür bilgisi ve problemlerin haline yönelik bir genel bir çerçeveyi ilmi çerçevede sunmaya gayret ettik. Bu noktadan meseleye bakıldığı zaman e, en son olarak biraz önce konuşmuş olduğum bilgilerimizi aldığımız bilgilerimizi kendi kaynaklarımızdan yine kendi kaynakların usulüne göre, üslubüne göre almamız gerektiğini ve onu kullanırken de e, bunun pratiğe yansıması yani uygulanabilirlik itibariyle de belli bir kalite kazandırarak aktarılması gerektiğine dair bazı tavsiyelerimizi bu arada sunmaya gayret ettik. Artık tavsiye tutup tutmak ya da bu konuda sizin sürekli bir gayret etmemek de tamamen size kalmış olan bir şeydir. Yani siz bulunduğunuz yerde bir farkı fark ettirebiliyorsanız başkalarından diğerlerinden ayrıca ayrıcalıklı bir özellik olarak ki bu ayrıcalıklı özellikten kastım kalite, bilginin Kullanım kalitesi ve bilginin tespiti kalitesi. Tekrar söylüyorum. Bilginin tespiti kalitesi ve bilginin kullanım kalitesini eğer ortaya koyabiliyorsanız işte burada yetiştireceğiniz nesiller yetiştireceğiniz insanların da kalitesini artırmış olacaksınız. O yetişen kalitenin nesil kendisinden sonra gelecek olan nesli de insanlarda daha kaliteli yetiştirmeye çalışacaklar. Kendileri seviyesindeki değil Tekrar söylüyorum. Kendi seviyelerinde değil, kendi seviyelerinden daha kalitelisini e, bir şekilde yetiştirmiş olacaklardır ki kademe kademe şöyle bir şekilde düşünün aşağıdan yukarıya doğru bir e, e, yükselme dediğimiz o trend vardır. Bir değer vardır. O trend gittikçe artmış olacak. Aksi takdirde tek düze bir anlayışın yer aldığı, bir yöntem analizinin yapılmadığı bir bilginin yüklenmiş olmasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini de bu arada belirtmiş olalım. Evet sevgili öğrenciler haftaya 12. E, derse geçmeden önce halk arasında meşhur olan halk dilinde hadis diye dolaşan sözlerle, sözlerle ilgili bir literatür bilgisini vereceğiz. Yani ilk birinci kısımda Ondan bahsedip e, sadece keşfil kafa değil e, keşfil kafadan önce neler var neler yok o literatür bilgisinde aktarıp daha sonra keşfil kafa hakkında kısacık bir ön bilgiden sonra ondan örnekleri okumaya inşallah gayret edeceğiz. Evet e, bugünkü dersimizde de burada nihayete erdi. Soracağın herhangi bir soru var mı? Evet zaten onun yanlış olduğunu söyledik. Yani Buhari'deki bir hadislerin istifa edilecekse Buhari'nin kendi sistemine göre tasnif sistemine göre e, değerlendirilmesi gerekir. E tabi şimdi Buhari'de varsa Buhari'de varsa meselesi değil. Buhari onu hangi amaçla hangi maksatla onu oraya almıştır. Bir kere bunun e, tespitinin yapılması gerekiyor ki bunun nasıl ve şekilde tespitinin yapıldığını, daha doğrusu nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi, birinci dönemde örnekleriyle sunmaya çalışmıştık. Yani mesele o çerçeveden bakılması gerekiyor. Tabii var. Zaten sadece kadınla alakalı değil. Yani. Pek çok konuda bu şey var. Ayrıca videolarda da dediğim gibi zaten metin tenkili hadis tenkili alakalı konularda da konularda da bunlardan örnekler verilmektedir. Ha evet son bir vadeli sahibi. Kimi kaynaklarda yani esasında kaynakların çoğunda şöyle söyleyeyim. Yani biyografi kaynaklarda yüz olarak geçmekte ama 110'da yer almaktadır. Kimi yerlerde yüz, kimi yerlerde yüz on diye geçtiği için e, tabi burada ağırlıklı nokta esasında yüz. Ama e, işte belli bir çerçeveden bakıldığı zaman da çerçevederken burada, burada iştihar söz konusu değil. Hadi, e, biyografi kitaplarında e, Ebu Tüfel Amir bin Vası El-Neysi'nin gerçekten sabi olup olmadığı noktasında da zaten itiraflar olduğunu hatırlarsanız birinci dönemde de söylemiştim ben. Peki arkadaşlar e, bugünkü dersimizde de son geldi. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Hepinize cümleten iyi akşamlar ve daha iyi geceler diliyorum.